<سؤال> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي لولا ان الله وما توفيقي وعطائي الا بالله تق الد مصلي رنا اقصى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من محمد صلى على عليه وسلم صلى الله محمد <Gülüyor> Geçen sohbetlerimizde tevbe hakkında konuşuyorduk zannediyorum. Son olarak ne saydık? Ulema buyurdu ki on şeyi insan kendisine fark görmeden insan kendisine farz görmeden takvası tamam olmaz. Değil mi? Bunların birincisi neydi? Geçen sohbetle konuştuk zannediyorum. Şimdi o zaman mektubun başından toparlamak gerekecek. İmam Rabbani Hazretleri bundan evvel buyurdu ki günahlar kul hakları ve allah Teala Hazretlerinin hakları olmak üzere iki kısma ayrılır allah Teala'nın haklarından tevbe nasıldır anlatıldı o da iki kısma ayrılır kazası gereken kazası gerekmeyen kazası gerekmeyenler işte içki içmek, çalgır dinlemek gibi günahların sadece tevbesi nedamet, pişmanlık, Mevla'ya yalvarmak, bir daha yapmama karar vermek abdest tazeliği, iki rekat tevbe namazı kılmak söyledik onlara e, kazası gerekenler namazın, orucun, terki benim zekatın terki, haddin tefiri gibi vazifeleri tabii insan ne yapacak? tevbe istiğfarla e, bitiremeyeceğinde bunların kazasını yerine getirecek kılmadığı namazları kılacak bazı oruçları tutacak, zekatlarını ödeyecek. kulların haklarından Pişmanlık, kulların haklarından tövbe, sadece nedametle ve tövbe nevazı kılmakla olmuyor dedik. Hak sahipleri bulacak, hakları iade edecek, helallık dileyecek, onları bulamazsa çocuklarını bulacak, bulamazsa varislerini bulamazsa fakir fukaraya, miskinlere o hakları ödeyecek, tasadduk edecek, hak sahibinin niye dileyecek? Idi. bunun üzerinde İmam Rabbani Hazretleri çok duruyor kul hakları meselesinde <gülüyor> Abdullah İzle Mübarek ve buyuruyor bir kuruş parayı sahibine iade etmek yüz kuruş sadaka vermekten üstündür yani diyelim bir milyon Birinden gasp ettiğin, çaldığın, haksız yere aldığın parayı geri ödemek 100 milyon sadaka vermekten üstün. Çünkü 100 milyon sadaka nafile oluyor. Öte yandan bu borcundur. Yine büyüklerden rivayet edilmiş bir gümüş parayı, o zaman gümüşlü paralar sahibine haksızca alınan bir para iade etmek Allah indinde 600 tane makbul hacdan efdal. Düşünün ki insan 600 sene ömrü olacak. Her sene hat yapacak da efendim o da kabul olacak. 60 kere hat yapsa bir tanesi belki kabul olmayan adam var. 600 makbul hat bir yana bir kuruş haram parayı geri vermek daha az. Bir mektubunda yine buyuruyor bir insanın 70 peygamber kadar ameli olsa, bu da büyük bir mesele 70 peygamber kadar amel kolay kolay kimsenin yapacağı şey değil tarz edelim olsa bir kuruş üzerinde kul hakkı olsa onu ödemeden cennete giremez illa onu ödeyecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifini burada almış o da Hadisi i Rabbimiz buyuruyor Adli, اَدْدِ مَفْتَرَلْتُ عَلَيْيَ tekun عَبَدَ nas. Ey kulum! Sana farz ettiklerimi yerine getir, insanların en ibadet edeni sen olursun. Farzlara önem verilecek. Yani her şeye yerine göre değer verilecek. Nafilelerin de kendilerine göre değerleri var. Ve lakin farzdan ileri geçirilmeyecek. Farzdan mühim tutulmayacak. Bir bedevi gelmiş, Resulullah Efendimiz'e sordu Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bana İslam'ı arz et Resulullah Efendimiz'in şartlarını beyan edince buyurdu ki zaten zekattan haçtan muafım çünkü fakirim param yok kaldı namazdan oruç e, namaz günde beş vakit oruç çenemde bir ay bunu ne eksik yaparım ne fazla yaparım dedi pazarlık yapıyor bir yani fazla nafile de kılmam nafile oruç da tutmam diyor ha Sade farzlar yaparım. Ne olur benim durumum dedi. Rasulullah Efendimiz buyurdu. Ha, cennete girersin. Adam giderken arkasından arkasında <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsa bu adam sözünde durabiliyorsa felaha eldi buyurdu. Yani demek oluyor ki Mevla cennete girmeyi iki şeye bağlı. İman ve amel salih. Kur'an-ı Kerim'in ekseği ayetleri bunu gösteriyor. İman bildiğimiz iman esaslarına inanmak altışa. İslam'da beş esas bunda tabi zengin olmayanlar için namazdan oruç ama hakkıyla kılınan namazda sahibini ne yapıyor bütün fuhuştan mükerattan, çirkinliklerden haramlardan, günahlardan alıp koyuyor dolayısıyla namazı hakkıyla dost doğru kılan insan haramlara da yanaşamıyor binaenaleyh dini mübin Tamam, tamamlamış oluyor zaten evlere tutup yasaklardan kaçmak işin e bütün düğüm noktası ve entehi ammâ neheykü ve'anü tekul m'ye nas? kulum sana lehettiğim haramlardan, yasaklardan kaçın ki insanların en vera ve takva sahibi sen ol. şimdi bizim milletimiz biraz yanlış anlıyor bu takva meselesi mesela bir adam gece kalkıyor teheccüd namazı kuluyor sabaha kadar veya gündüz akşama kadar oruç tutuyor nafile namaz, ibadet çok yapıyor çok zikir ediyor, 5000 bin çekiyor, on bin çekiyor la ila illallah lan. La. E bunu gören millete sorsan ne, nasıldı bu adam çok iyidir, çok sofidir, çok takvadır diyor öte yandan o adam kıybet ediyor, delikodu ediyor, iftira ediyor birinin parasını haksız yere yiyor veyahut birine söz veriyor, durmuyor veyahut birini kandırıyor, aldatıyor bu adamın takvalıkla hiç yakından uzaktan bir ilişkisi var mıdır? yok yoktur takva nedir? haramlardan sakınmaktır takva çok nafile ibadet yapmak değildir bizim milletimiz çok nafile ibadetle bana takva diyor Halbuki takva haramdan sakınmak. Milaki dinikumul vara. Dininizin temeli haramlardan hatta şübelerden bile sakınmaktır buyurdu Resulullah. Bir adam Resulullah'ın yanında bahsetti ki çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok zikreder. Diğer bir kişi de anıldı ki o da çok haramdan, şübeden sakınır. Hangi zemphandır? Buyurdu la ta'dil bi'ati şey'. Haramlardan sakınmaya hiçbir şeyi denk tutulmaz. Haramdan sakınmak en üstünüdür. Haramdan sakınanın mertebesine fazla ibadetle ulaşılmaz. Ancak bir adam haramlardan, şübellerden sakınıp da nafile ibadetleriyle fazla yapıyorsa bu tabi nurun ala nuru. Mertebesi, derecesi en ala olur. Onun için haramlardan sakın ki en takva sen olasın. Haramlardan sakın. Bu, Bunu da böyle anlayalım. Yoksa Haramlarla iş yapan insan, haramlarla meşgul olan insan ne kadar nafili ibadetle meşgul olsa ne yapamaz? Efendim takvadan nasip alamaz. allah Teala ve Tegeddes Hazretleri dostlarını beyan ederken Yunus suresinde olacak es-salamu billah La inna evliya Allah uyanık Bu, bulunun ki Allah-u Teala'nın dostlarına dünya ve korku ve üzüntü yoktur peki evliye Allah kimlerdir yani dostlar kimlerdir efendim her gece yüz rekat kılan bir rekat kılan efendim her gün oruç tutan şu kadar zikreden benim dostlarımın ilk vasfı ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre iman ederler İkincisi de haramlardan şüphelerden sakınırlar yani veli olmanın şartı takvadır. İman da takvadır. Haramlardan sakınan velidir. Bir insan beş vakit namazını doğru dürüst kutsa orucunu tutsa, bütün haramlardan içki kumar, faiz boğuş, gıybet delikodu, iftira, kul hakkı yemek bütün haramlardan da tam manasıyla sakınsa, bununla beraber gece cehetsiz namazına kalkmasa veya gündüz zikir yapmasa fazla nafile Kur'an okumasa, fazla nafile ibadet yapmasa nedir? Velidir. Çünkü farzları yerine getiriyor bir. imanı erisinde de göreceğiz zaten baştaki metin. İkincisi haramlardan sakındığı için velidir. Ama öte öte yandan adam kadar uyumaz kula akşama kadar uyuşturur. Bir kişiyi gıybet ettiği takdirde arkasından Müslüman'ın aleyhinde konuştuğu takdirde veli olamaz. Umumi veli olur. Tabii her gün Allah'ın dostluğuna girer ama hususi velilere giremez. Haramları terk etmedikçe. Çünkü veliliğin şartı takvadır. Allah, nafile ibadetler değil. Tabi, burada yine Konuşulacak meseleler var. İleride önümüzde yine geliyor. وَاَقْنَا بِالنَّا عَزَبْ تُكَتَكُنْ اَغْنَنَّا Sana verdiğin rızıkla da kanaat et, insanların en zengini sen olmuş. Adam trilyoner olmuş da, sabaha kadar evi dört dönüyor, uyuyamıyor, iflas ettim, battım, batacağım diye, büyük başın büyük deldi. Bu mu zengin? Sen soğan ekmek yedi yattın aşağı, kalktın teheccide başın salim kıldın, dua yaptın. Sen de hazret, اَلْقَنَا عَتُوا كَنْزُونَ Kanat bitmez, tükenmez bir hazine. Rabbim cümlemize nasip etsin. Fâzı sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem Diyemdî Hûrâ'yı radıyallâhu Fûvveri'en tekûnâ abedennâs Resulullah Efendimiz Ebu Uğreyl Hazretleri'ne buyurdu. Haramlardan, şüphelerden, özellikle kul haklarından tabii. Sakın ki insanların en abidi, en çok ibadet edeni sen olursun. Hasen-i Bastı Hazretleri buyurdu ki... مِثْقَالِ لَغْرَةٍ مِنَ الْوَرَعِيمِ خَيُرُ مِنْ اَلْفِ مِثْقَالِ مِنَ الصَّلْمَ الصَّلَىٰهِ Nafile namaz ve nafile oruçtan bin ton olacağına zerre kadar takva olsun insanda, Haramlardan sakınmak ondan hayırlıdır. Tabii burada nafilelere değer vermemek, önem vermemek gibi yanlış anlayışa sürüklenmeyin. Allahümdü Cehalla ve Tekaddes Hazretleri Buhari ile Hadis-i Kutsi'de buyuruyor ki kulumun yaptığı ibadetler içinde en sevdiğim ona farz ettiklerimdir yani farzlardan çok sevdiğim ibadet yok kulum bana yapabileceği en sevgili ibadeti farzlar. ama ve la izâli ve bin nevâbim kulum nafilelere devam ettikçe de bana manen yaklaşmaya devam eder hatta <gülüyor> hıbba o dereceye gelir ki ben onu severim yani benim sevgimi kuluma kazandıracak olan da nafilelere devamıdır فَيْلَا اَحْبَبْتُهُ كُنْدُسَمْ عَوْلَنِي يَسْمَعُ بِى۪ي وَبَصَرَهُ لَنْسَرُوا بِى۪ي وَيَلَّ اُلَّ الَّذِي يَبْقِسُ بِاۙ وَاَرِزْ لَوْلَّ تِي يَمْشِي بِاۜ Ben kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü tutan eli duyan kulağa yürüyen ayağa ben olurum Ne demek bu? Ya yani benimle görür, benimle görüşür, benimle yeşil Benden ayrı kalmaz, gafil olmaz demektir Dolayısıyla nafilelerin ehemmiyeti Mevla ile yakınlığı kazandıracak Kul ile Rabbisi arasında perdeleri kaldıracak Yüksek dereceleri kazandıracak Nafilelerdir Nafile müminin Rabbisine hediyesidir Efendim babamız şey, Üstadımız hazretlerine Buyurmuşlar ki Sana müstahat bu tarifi değil Müstahap Allah sevdiği yani Sünnet ve müstehap sünnetten de bir derece aşağıdaki Faziletli ameller ediyor. Bir insanın sana diyelim Bir milyon borcu var getirdi sana borcunu ödedi bir insanın da hiç borcu yok getirdi sana 1 milyon lira hediye etti hangisini çok seversin? E, 1 milyon alacağını zaten ne kadar sevinirsin paran batmadı da tahsil ettim alacağımı diye ama zaten alacağını öbürü hiç beklemediğin yerden hediye geldiği için nedir? daha sevgili olur onun için Rabbimiz e, nafileleri, sünnetleri, müstehafleri, faziletli amelleri yaptığımız zaman da ne buyuruyor? Bunu ben kuluma borç etmedim, farz etmedim, vacip etmedim, mecbur etmedim. O beni sevdiği için, içinden gelerek benimle meşgul oluyor. ibadetimle, taatımla vakitlerini değerlendiriyor. Dolayısıyla Rabbisi kulunu böylece çok seviyor. Muhabbet-i gelmedi. Onun için nafilelerin de önemi çok büyüktür. Nafilesiz kalalım demek değildir etim bu ne nafile bu ve ben tüm müfarrarlarım <gülüyor> nafilelerini de tamamlayın farzlarınız da onlarla ikmal edilecek buyuruluyor bu ne demektir e insan namazını kılar orucunu tutar belli zekatını verir ama bakarsın zekatta yanlış hesap yapmış olur bakarsın namazda kabul edilmeyen namazda olur abdestini beceremez guslünü beceremez taharetini beceremez dört kutum zahder çıkmış olur bir yerinde bir sakit yapışıp boya yapışıp su geçmemiş olur yani insanlar eğer unutkandır, hatalıdır, namazlarda, oruçlarda, zekatlarda eksik yanlış ederlerse Rabbimiz ahirette ne vuracak Bakın, nafile namazı, orucu, sadakası varsa farzların borcunu, açığını bundan tamamlayın. Bu kastıyı yapanlar için değil de nafilesi bulunanlara yarın ahirette bu müjde de var. Onun için nafilelere de dikkat edelim. Sünnetleri mütehapları terk etmeyelim. En nafile tühiliye dülümü Rabb'i, nafile müminin Rabb'sine hediyesidir. Artık gücümüz nispetinde bir hediyesidir. Karınca'nın Süleyman Aleyhisselam'a hediyesi gibi bir hediyesidir. Yani mevla bizden e, bize muhtaç değil, farzımıza da muhtaç değil. Ona bakarsak da. O zaman da şeytan diyor adama ki Allah senin namazına, orucuna mı muhtaç? Boşver, yat aşağı diyor. Ona aldanmayacaksın. Mevla sana muhtaç değil ama sana bunu senin selametin için emrediyor. Dünya hıret saadetini için farz ediyor, vacip ediyor. Dolayısıyla Nabile de müminin Rabbisine hediyesidir insan. Elinden geldiği kadar Nabileleri daha dikkatli ve ile hazırlayacak, Rabbisine takdim edecek ki, he? Hediyen ne olsun? E, kabul e şayan olsun bir efendim nişanlanmaya gidiyorsun kız istemeye gidiyorsun veya bir adamdan bir işin var falan bir hediye yaptıracaksın pastanede şurada bunu, ne yapıyorsun aman kurdelasını şöyle kıvır şöyle iyi bir kağıt koy bilmem ne gösterişte olsun ayıp olmasın şuraya buraya getiriyoruz diyorsun yani götürdüğün yere göre parayı fazla veriyorsun reklamı paketi ona göre yapıyorsun dolayısıyla kahna cihazın Allah'a bir hediye yapılacak bu nasıl yapılmalıdır Süleyman Aleyhisselam'a karınca getirdi? He, arz gününde bütün hayvanlar, cinler, insanlar o huzurunda arz ederler, çelik gibi geçirilirlerdi. O bütün hepsinin tabii dilinden anlar haline vakıf olurdu. Karınca da çekirge bacağı getirmiş. Ete ca <gülüyor> <gülüyor> ağzında çekirge bacağı taşıyor. Getire, getire. Hediye bunu getirdi. تَرَنَّمَتْ <gülüyor> بِلْحِانِ الْحَالِ مَاِلَةً اِنَّ الْهَدَاءَ عَلٰى مِكْتَارِ مُهْد۪يهَا Lisan haliyle mırıldanıyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki Hediyeler, hediye edilene göre değil, hediye edene göre ölçülür diyor. Ne demek istiyor? لَوْكَانَ لُهْدَاءِ الْاِنْسَانِ تِيْمَتُهُ كَانَتْ هَدِيَّتُكَ الدُّنْيَا وَفَافِيًا sen dünyanın tek sahibisin çarkın garbın tek hem peygamberi hem efendim kralısın mülk ve devlet ve nübüvvet sana verilmiş e, sana yakışan bir hediye versem dünya ve içindekileri versem zaten hepsi senin ne verebilirim sana hediye bana göre ölç benim en iyi yiyeceğim çekirge bacağı en kıymetli balım bu ben de bunu getiriyorum Süleyman tabii tabi bunu ne yapıyor Kabul. Diyor. dolayısıyla yani bu da kıyas edilmez Rabbimize bizim hediyemiz bu da kıyas edilmez çünkü hadisüleyman aleyhisselam bir kuldur ama mevla Rabbül alemin son derece müstahini ve ganidir ama seviyorum diyor ya ben bunu seviyorum nafile kılmanızı nafile orucunuzu zikrinizi borç etmedim ama siz benimle meşgul olmanızı ibadetimler efendim vakit geçirmenizle memnun oluyorum Allah'ım onun için nafile terk etmeyelim fakat demek istediğimiz olay, burada mektubatta da anlatılan nedir? Ölçüyü bozmayalım. Mesela bu millet, teravih namazlarında camiye dolar, sabah namazlarında boşalır. Halbuki bir insan ömrü boyu teraviklerini toplasa iki rekat sabah farzına değmez. Teravih sünneti sabah sabahın efendim, iki rekatı farz. Ömrün boyu bayram namazı kılsan, o bayram namazıdan hepsini toplasan, iki rekat sabah namazına değmez. Ama adam bayram günü sabah sabah güneş doğmasına saati kuruyor, kırk beş dakikada namaza yetişeyim diye. Sabahın güneş doğmasına saati kuruyor Yani sabah namazını yiyor, bayram namazına kalkıyor. Zaten bir camide dört beş sallan sabah namazı kılıyor, bayram namazını da almıyor. Ne ferin, ne lan? Efendim keşbi namazı kılıyım, berahat namazı, recep namazı, kakir namazı neyse var bunlar faziletli amellerdir. Kılınacak, biz de söylüyoruz şu namazın şu kadar sevabı var bu kadar ama sen onu kılayım da ondan sonra sabaha kadar teheccür kıl, yüzdekat, sabah namazına gitme. Ne oldu? Yoruldum, uykum geldi. Hazreti Ömer Ali Allah'ın sabahın cemaatında şöyle geriye bir döndü, o kadar kalabalık cemaatın içinde kim geldi kim gelmedi seçiyor. Ne dedi? Bu falan adam ne dedi? soruyor nerededir falan adamı görmedim. dediler ki o sabaha kadar teheccüd kılan belki sabaha yakın ağırlık çöktü de namaza gelemedi ne olurdu keşke sabaha kadar uyusaydı da sabah namazına gelsin çünkü farz onun için arkadaşlar dengeyi kuralım yani zekat nedir masrifine verilecek yani niyet edilerek verilecek hesap edilerek verilecek sen rastgele gittin yola verdin yola zekat olmaz çeşmeye verdin olmaz hastaneye verdin olmaz köprüye verdin olmaz camiye verdin olmaz kul hakkıdır fakirin fakir hakkıdır fakire verdin sen efendim rastgele ver ben efendim bu sene 100 milyon lira ver daha zekat mekat veremem olur mu öyle şey sen evvela zekatını öde de nafile sadaka yaparsan yap yapmazsan da mecbur değilsin ama bu farz bizim milletimiz bu işlere hiç dikkat etmiyor yani farz-ı vacibi sünneti ayıramıyor nafileyi ayıramıyor <gülüyor> Ebu Hureyre buyurdu Yarın ahirette Allah-u meclis arkadaşları Ne demek? Yani Mevla ile en yakın makamda bulunacak Mevla mekandan münezze bir yerde oturup kalkmaz. Kimlerdir? Ehlül vera'yla zühdi Haramlardan, şüphelilerden sakın anla, şüphelilerdeni de söylüyoruz dikkat ediyorsunuz ifademizde. Neden? Çünkü Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? La yebluhu l'abdû en yekûne mine'l muttegîne Hatta يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِنْ حَدَرَ لِي مَا olacak bu hadis-i bir kul fuzuli mubahlardan yani kendisinde haram tehlikesi e, olmayan şeylerden bile acaba buna haram olabilir mi diye ise sakınmadıkça müttefilerden olamaz yani bir şey haram değil ama şüphelidir ondan da ne yapması lazım takva sahip olan insanın sakınması lazım yani koru haramlar koru gibidir. Yasak sahadır. Girilmez. Giren enselenir. Bu haramların etrafında ne var? Korunun Etrafında bir şüpheli saha var mı? Yani halal-ı beyinun ve haram-ı beyin ve بينهم müşebbehatun la ya'lamuha katirun denmez. Hani açık. Haramlar da açık. Ama şüpheli şeyler. Mesela bu zamanda öyle acayip şeyler çıkıyor ki efendim çok çeşitli işler. Şu yani, bana soruyorsunuz. Ben sanki kimya âlimim. Efendim şu yağ yenir bu tuz yenir bu bilmem ne, bunu bana sorma, ben kimyager değilim tespit edemem ama Duydun ki bunda efendim domuz kemiği olma tehlikesi var Duydun ki bunda domuz kemiği olabilir şunda şu olabilir bunda bu olabilir Bunu inceleyeceksin eğer keşfedemedin şüpheli kaldıysa sakınacaksın demektir Bana gelip de efendim bunu sormayın kitapta bilmem ne margarinin fetvasını yazmaz ki Şüpheli ise kaçın diyor sana işte ben de burada kalkıp da şu şöyledir bu böyledir diye reklam mı yapacak yani soruyorsunuz bunları da bunların cevabını toptan veriyorum ya. şüpheli olan şeyden sakınacaksın şüphesizini yap şüphesiz var daha sıhhatli mesela yani Resulullah buyuruyor korunun etrafında gezen bir çoban koyun otlatan bir çobanın koyunla banlamadığı için ne yapar? koruya girebilir e çoban da bu sefer peşinden koyunu çıkarayım diye gireyim derken enselenir ne işim var koru dedi. Dolayısıyla insan koruya düşmek istemiyorsa, yasağa girmek istemiyorsa çevresinden de kaçacak. Uzaklarda, dünyada da geniş saha var. Ne girdin korunun dibine? Helallar bu kadar geniş. Haramlarda, şüphelerde dolaşmanın manası yok artık. Musa Aleyhisselam'a Rabbimiz vahy ediyor ki لَا يَتَقَرَّرُوا اِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَاءِ ''Bana yaklaşmak isteyenler, bak bu kadar ibadetler var Allah'a kulunu yaklaştıracak, vesileler var ama ne buyuruyor?'' ''Bana yaklaşmaya çalışanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmak gibi hiçbir ibadet yaklaştıramaz.'' diyor. En çok o yaklaştı. Onun için özellikle bu, bu hakların bahsinde bu zikredilmiş bunlar. Sakınalım, helallık almaya çalışalım. Ee, bulursak bulamazsak onlara dua edelim iyilik edelim varislerini bulalım yani dünyada helallık almak kolay ahirette zor illaki sevabını vereceksin onun günahını yükleneceksin hadis-i okudum size He? ne buyurdu iflas eden kimdir bilir misiniz dediler ya Resulallah bizim müflis dediğimiz sıfırı tükettir malını mülkünü kaybetmiş olan ki, yok o dünya ihlasıdır ki telafisi mümkündür ne olacak çadırda da yatarsın, parkta da yatarsın, dilenirsin biri acır sana evine idare edersin ama benim ümmetimden ahirette gerçek ihlas edecek kimdir kıyamet günde çok namaz çok oruç çok sadakayla gelir o kadar ki gören melekler bile şaşırır bu cennetin en üstünde çıkacak bu amellerle diye Biri gelir ya Rabbi beni sövdü biri gelir beni dövdü biri gelir efendim benim hakkımı gasp etti biri gelir bana kalbimi kırdı biri gelir hududu vateci alıcaktı ee, ne verecek şimdi? Benim alacağım var bunda. Ona verilir şu kadar namazı, buna verilir bu kadar orucu, haççı gider öbürüne, çek gel verilir öbürüne. Bütün şevapları biter, alacaklılar bitmez. Ee, bak, adamlar söylüyor ne alacağız ya Rabbi? Bu herif buru tüketti bir şekilde kalmadı. Mevla o zaman günahlarınızdan alacağınız kadar yükleyin. Buna da siz hafiflemiş olursunuz. Öyle kurtulun. Ödeşin ondan sonra cennete gidecek beklerken cehennemin dibini boylar bu adam iflas etmiştir Allah'ım bu iflaslardan bizi muhafaza eylesin Amin. evdeki hesap çarşıya uymaz İşte dünyada hesap edersin ki haciyim epeyli bir amelim var zikrim var ibadetim var herhalde ben cennetin en iyi yerine çıkarım falan ama bir de alacaklar başına çıkar bakarsın Cennetin kokusunu duymadan cehenneme de gitmek vardır ona göre hesap yapalım şimdi ulemadan bazıları buyurdular ki burayı iyi dinleyin. On mesele sayılacak. Tabii bunları ben İstanbul'daki sohbetlerde her birinin bir sohbet konuşuyorum bir saat ama burada vakit daraldı. Özet yapayım yani. İnşallah siz uzun anlayın. Biz kısa konuşalım. Ulema buyurdu ki bir insan tam manasıyla takva olmak, haramlardan sakınmak, hatta şüphelilerden kaçınmak istiyorsa efendim bu adamın ne yapması gerekiyor? On şey sayılıyor. Bunları kendine farz mecburi şekilde bunlara uyarsa takvası tamam olur bak birincisine söyleyecek biliyor musun hıfzul lisani anil gıybet ilk şey dilini gıybetten koruma işte bizim de battığımız çukur burası bu dil var ya bu ıslak yerde tükürük bezleri çalışıyor tır, tır, tır, tır konuşuyor hiç hesap etmez de konuşuyor sahirul gir kebirul cürm şu kadar bir et parçası ama 20 küçük, 20 büyük adamı cehenneme atabiliyor. Pasollarını da buyuruyor Adam bir laf söyler diyor, o laf sebebiyle 70 sene cehennemin dibine inemde bulamaz, boylayamaz dibini bulamaz. Dediler ya Resulallah insanlar konuştuklarından mesul müdür? Ne buyurdu? Ve helükün bunu nazil nari ala hukümi milaha sağı güvlesine. İnsanların cehenneme yüzüstü tökezle tetebolan. Işleridir. dilin eli yok gibice bir şey i̇şte konuştuğudur demek Efendiler, bak bu kadar günahlar sayılıyor, içkisi kumar, zinası, faizi değil de ancak dillerinin biçtikleri diyor. Biçtiği yani, kazandığı. Bu insanı helak edecek Allah muhafaza için. Dilimizin şerrinden var bu emin etsin. Onun bu dili birinci olarak kıymetten korumar. Efendim, şart koşuluyor. Kıymet kısaca, bir Müslümanın arkasında istemediği şekilde konuşmaktır, tarifi. Kafir ve fasık bundan hariçtir. Mesela gavurun arkasından konuştun, gıybeti yoktur. Efendim fasık bir adam, içkici, kumarcı, ayyaş, sarhoş, şahsi gıcıklığına konuşmayacaksın. Kimseye hakaret etmeye lüzum yok. Ama yaptığı kötülükler açıkta, efendim görülmekteyken, e, bu adam hakkında sana sorulursa, Nasıl? Adam diyor ki, felanca benim kızımı istiyor, ben de tanımıyorum sana soruyorum, vereyim mi, vermeyeyim mi, kız verelim buna, e sen de desen ki iyidir, ondan sonra da herif verdi kızını baktı ki çıktı sarhoş. ondan sonra geldi daldı senin kırtlağına, ulan bu herife sen iyi dedin ya, sen de dedin ki ben kıybet etmek istemedim, olur mu kıybet etmek istemedim, nerebi yaktın bu sefer, hainlik yaptın, adam senden istişare yaptı, hadis-i selam buyuruyor, istişare yapan, ters yol gösteren ona hainlik etmiş olur diyor. Dolayısıyla burada kıymet olmaz. Ne diyeceksin? Kardeşim benim o adama şahsi bir davetim yok ama bazı kötü alışkanlıkları var. Kızını yakma. Demek de kıymet olur. Adam geliyor diyor ki falan adam benden mal istiyor. Şu kadar efendim çeklen senetlen mal vereyim mi öder mi? Efendim ver ver öder. Öder inşallah yaz var kış var. Ulan öyle denir mi adam? Adam veriyor ondan sonra alamıyor. Eee hadi bakalım yandı milyarları adamın gidiyor icabında böyle sana atıl sorun da sen onu şaşırtmış oluyorsun niçin? E ben gıybet etmek istemedim böyle olmaz arkadaş i̇şte bunun gıybeti yok ne diyeceksin? bu adam böyle biraz borcuna sahip değildir bir de böyle vukuatı vardır sen tanımıyorsan hal bulur diyeceksin ancak bir müslümanın arkasından istemediyle bu konuşmak dedik gıybete giriyor bu da bizim hiç yapmadığımız iştir değil mi? He? Hacı Cemal Efendi Beyoğlu'nda şeytan yok derdi de böyle yapar kaynıyor yani. Şimdi bizim için onu da. biz hiç bilbet yapmayız yani. Durduğumuz var mı acaba ya? Seri imalat yapan fabrika gibi bu çenemiz böyle. 24 saat keyif koysalar, bir dinletseler bize sonra ne konuştuğumuz? Çoğu solumuza yazılır, çoğu solumuza yazılır. Ancak Resulullah ben buyurdu, küllü اَلَيْهِ لَا لَهُ اِلَّا اَمْ رَبِّ مَعْرُوْفٍ اَوْ نَحْيَنَ عَمْ مُنْكَرِنَ اَوْ ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَعَلٰهِ ağzından çıkan her söz aleyhinedir, lehine değil, zararınadır, karına değil. Her söz soluna yazılır. Ancak iyiliği emreder, yani vazeder. eder. Kötülükten nehy eder, işte namaz kıldır, üstü içme der. Veya Rabbisini zikreder, namaz kıldır, Kur'an okur, dua eder veya meşru ve zaruri alışverişinde çoluğuyla çocuğuyla ailele konuşur görüşür harama yalana dolana fuzule laflara hikayelere mübalağalara abartmalara kaçmadan bu sözler mubaha girer ne sevaba ne günaha girer bunun dışındaki bütün sözler he sola yazılır günaha girer bu dileği sahip olalım o kadar ince mesele ki bu ibet meselesi Aşi adamımız bir kadının arkasından dedi ki kısa boyludur. dur dedi de Resulullah ben bu sen onu gıybet ettin Bak niye? E duysa kısa boylu dedi benim için üzülür değil mi? E üzülüyor insanlar en ufak bir şeyden kalp olur mu? Efendim adama diyorsun gıybet etme adama kavgıyorsana diyor ki ben o, onun yapmadığı işimi söyledim yaptığını söyledim Resulullah Efendimiz zaten yapmadığını dersen Fakat beheddehu o zaman iftira etti bana Seksen sopayı hak etti. Şerata göre Yaptığını söylersen arkasından ne ettin? Gıybet etti. Çünkü arkasından konuştuğun için gıybet etti. Yüzüne söylersen gıybet olmayacak. Ondan sonra diyor, ben onun yüzüne de söylerim. E söyle o zaman yüzüne. Beni de ne günahına ortak ediyorsun? Ne zaman herif giriyor kapıdan hemen kes diyor. Geliyor diyor duymaz. Ne kesiyorsun kıvırıyorsun? Konuşsana. He, hemen mertlik bozuluyor. Arkadaşlar bizim işlerimiz bu şekilde. Ha, hemen susuyoruz kesiyoruz. Adam duymaz. E bu gıybetim bu büyük bir beladır, Rabbim cümlemizi mahfuz etsin bundan, dua edelim, halasımıza çalışalım, çok konuşmayı bırakırsak bundan kurtuluruz. Geveçelik yapan bundan kurtulamaz, men kesure kelam u kesure sakat u, çok konuşanın sakatı çok olur, kayması çok olur, dil bu, ayağın kalsa, kaysa kalçan kırılır. Ama bu dil kaydımı bazı kere insan imandan da çıkar, Bazı küfür konuşsa kafir oluyor, bak bir laf insanı kafir de ediyor ya? Ömrü boyu amelini de sindiriyor, silgi çekiyor, mürted yapıyor. Elfaz-ı küfür konuştuğun takdirde değil e Dolayısıyla değil işte. İnsanı bir anda abad eder veya berbat eder. Onun için bu gıybetin üzerine çok duruyor eserler, kitaplar, afet-ül diye eserler yaz, yazılmış kütüphanelerimizde. Diyor ki, asrımızın en büyük felaketi, kanser midir, eğit midir, değildir diyor. En büyük felaket bu gıybettir diyor çünkü öbürleri günaha kefalettir, İnsan imanlı olur, amelli olursa hastalık derecesini yükselir günahını sindirir, bu insanı helak eder uçuruma iter Arkadaşlar bir adamı sana sorsalar, nasıl adamdır, sen de sen ki bırak Allah ıslah etsin o da kıymete girer diyor neden? Allah ıslah etsin demek bozuk adam demek. onun için bak o kadar ince hesabı var mı? bir adamın meçeleceksin Methet edeceksin. E Methetmek adamı kıymete giren girmez. Ya öveceğim yani. Takvadır, iyidir, şudur. Fakat diyor, bakacaksın diyor, O mecliste ona kıçık adam varsa diyor onu sevmeyen biri varsa meth etmeyeceksin niçin? sen onu meth zaman ona kızan adam duramayacak kalkacak diyecek ki ne meth o herifi o herif bozuk adamdır sen bilmiyorsun ben biliyorum falan. bu sefer o kıymete başlayacak sen de ortak olacaksın dinleyici bütün milleti de dinleteceksin dolayısıyla meth bile ben adamı tenkit etmiyorum iyiliğini söyleyeceğim herkesin kabul ettiği bir adamsa o mecliste iyiliğini anlatacaksın yoksa he onun iyiliğini söyleyip de ömrüyle kötülüğünü, kirli çamaşırlarını çıkartacağı bir yerde metelmeyi kapmakta da kıymete kapı açmaktır onu bile hesap edeceksin aksi takdirde konuşulana ortaksın hadis ne bulunduğu dinleyen konuşanla ortaktır sen efendimiz hiç kıymet etmiyorsun öyle dinliyorsun ama içinden de ne diyorsun buna ağzın yaş olsun konuş ben bu herifin aleyhine zar konuşamıyorum sen konuş e bu içeriden nedir? rızadır küfre rıza küfürdür, günah rıza günahtır haram rıza haramdır kalpten bu geçmiyor mu görmüyor ama ne yapacaksın adamım? dersen ki kardeşim, vazifemiz yalnız sinirli konuşma şimdi kavgarsın herife dersin ki kes be yapıyorsun, haram yapıyorsun, sus bu sefer zaten sinirlidir o herifin haleyle konuşuyor bir de sen çıktın mı karşısına terk sen de mi onu tutuyorsun? bilmem ne, bir de başlar sana dalar. Uzar. o zaman bir de herif kalksa dese ki bu benimki kıymet değil böyle dese de kafir olur diyor kitapta neden çünkü harama helal demiş olur yaptığı buz gibi kıymet kıymet değil diyor adamı da gavur ederse şimdi adam gıybet ediyor haram işliyor e sen de kaldın ben nehyanil münker yapıyorum ama nehyanil münkerin usulü var daha hitap eder münker oldu şimdi herife kesmez dedim, damarına baktın herif de bir sinirlendi gıybet etmiyorum ben sana ne dedin kâzır oluyor e sen git sebep oluyorsun ne diyeceksin kardeşim belki anlan anlamaz mevzu gıybete girdi, herhalde fark edemedin evet evet onu kessek iyi bu mevzuyu Allah hepimiz affetsin falan. böyle bir şeyle işi kapatmak lazım ama baktın gelip de sana nevendim sen sen onu öyle biliyorsun ben şöyle falan. baktın gelip dinlemiyor kar ediyor o zaman çaren dedim çıkacaksın o meclisten hadi bana eyvallah tamam. çıkacaksın dinlemeyeceksin yoksa günahına ortak Bu böyle bir bela yargıdaflar kimi kıymet ediyorsun senin sebapların ona yazılıyor bütün amellerin hayrıların ona yazılıyor onun günahları sana yazıyor. Bundan havanak adam olur mu ki akşama kadar kazanıyor kazandığını gidip dostuyla yese bir şey demeyecek. Düşmanına yediriyor. Bundan havanak adam Kimi kıymet edersin? Sevmediğin adam. E sevmediğin adama niye sevabını vereceksin? Kitaplarımızda diyor ki illa da kıymet edeceksin bazı insanlar duramaz biliyor musun? Huyumdur demiş akrep yani dur dur konuşacak adam birinin aleyhine konuşmasa rahat edemez. O zaman diyor ananı babanı kıymet et diyor sevabı yabancıya gitmesin diyor bir sevabı yabancıya göndermek istemiyorsan sevdiğin adamı gıybet et bari de o zaman yani yanma yani nerede biz hep sevmediğimiz insanlara sevaplarımızı harcıyoruz <gülüyor> ancak Mevla Teala'nın hani şu at gelmesini okuyalım usta'ilübillah ve la yagtebbadukumbadu sakın birbirinizi gıybet etmeyin arkasından kimse kimsenin konuşmasın Mevla buyuruyor ki ben Kulumun kendisi olmadığı yerde ben varım. Okulumun Allah'ı var. O'nun sahibi var. Ben O'nun hakkını onu O'nun aleyhissalâf edirmem. Bu ne büyük Allah, bu ne bir Değil ki sen yoksun, arkandan Mevla yine ne yapıyor? Müdafaa ediyor. Sakın arkasından kulumu konuşmayın. Sizin biriniz sever misiniz, ister misiniz, ölmüş kardeşinizin etini yesiniz. Kabirde düşünün, çürümüş, kokmuş bir Müslümanın eti diye, e bunu tabağa koy, buyur ye. Hocaya o midem bulandı, tiksildi, böyle şey konuşur. E Mevla bunu buyurun, buyuruyor, fekerihtü bu. Siz nasıl o ölü etini yemek istemezsiniz? Gıybeti de böyle düşünün. Neden? Bir ölünün yanında aleyhine atsanız o ölü kendisini müdafaa edebilir mi? edemez. Ölüyü parçalasanız etini yeseniz bir şey der mi size? Diyemez. O adam da yanınızda olmadığı için ölü gibidir. Olsaydı cevabını verin. Yok olduğu için basıyorsun aleyhinde. Adam da kendini mutafa edemiyor. Ölü gibi. Dolayısıyla sen de onun etini yiyorsun. Allah, Haramlardan sakının. Özellikle bu gıybetten çok korkun. He? İnne Allahe tevraburrahim. ki Allah tövbeleri son kabul edilir ziyade acıyıcıdır. Şimdi ati sonundaki ifadeye dikkatinizi çeker. Eğer buyursaydı ki Allah'tan korkun çünkü Allah azizdir ve intikam sahibidir gibi bir ifade kullansaydı işimiz yaştı. Neden? Şiddet var. Ama ne buyuruyor? Ben tevbeleri kabul ederim ve acıdır. Bu ne demektir? Tefsirler diyor ki gıybete düşmeyen yok. Mevla biliyor Mesela zinaye düşmeyen çok. İçkiye düşmeyen, kumara düşmeyen, faizde düşmeyen çok. Şu cemaatın içerisinde belki zina eden varsa da çok az, İçki içen, kumar oynayan, faiz diyen çok az. hep sevisi namazında, abdestinde insanlar. Ama gıybet etmeyen kaç tane çıkan? Bir tane ilaçlık varsa ilaçlık o da buyursun buraya diyorum ben. Dua yaptım biz de amin diyelim. Şefaat etsin bize. Bir tane varsa gıybet etmeyen diyorum. Bir tane adam çıkma acısı arayın durduğumuz yok ki konuşuyor onun için Mevla biliyor ki kulların gıybeti çok düşecek Peşindenle ben tevbeleri kabul ederim çarenizi arayın yani sizi yakmak istemem dolayısıyla burada bir müjde var yani kurtuluş çaresi aramak lazımdır biliyorsunuz gıybet kul haklarına da giriyor onun için el gıybet ve şeddi vünezzina gıybet zinadan beterdir buyruluyor zina adam bedel olsun? e zinada karşılıklı rıza üzere anlaşmalı yapıldıysa kul hakkı olmuyor iki tarafta istediği için diyelim Allah hakkına giriyor tabi esem kuyusuna yuvarlanacak ayrı dava ama gıybette bir insan aleyhinde konuşulmasına rıza gösterir mi? göstermeyeceğinden ne olur? kul hakkıdır burada ne olacak? helallık alınacak o gıybet edilen adamdan ancak şimdi şöyle bir durum var ya senin kıymet ettiğini o adam duymuştur ya duymamıştır. Öyle ya. Ama bu zamanda pek duyurulmamış da durmaz bu millet. Sen bir şey konuştun bu bir yerde, orada seni dinleyip hatta sana ortak olanlar gider hemen o adama da derler. Senin filancayla aranda ne var? Ne oldu? İşte biraz bir şeyler konuştu da senin hakkında yoksa aramız bozuk mu falan. Ya ne konuştu şöyle? Ya söylemem şimdi kıymet olur. Aa! <gülüyor> Herifler bir fitiyi sokuyor. Ondan sonra adam kıvranıyor. Ne oldu söyle falan bir sefer Ya vallahi söylemem diye yemin ediyor bir şeyler. Hadi bu başlıyor anlatma. O hemen fişek gibi öğrenle saldırıyor üstüne. Ne dedin lan sen benim oğlum? Ne yemin ediyor kalkıyor. Ne sözüm kalıyor? Birbirine bütün millet ifsat oluyor. Tasatkâiyor <gülüyor> ya. Bu laf bu da nemimeye de giriyor tabii. Laf getirip götürmek Allah muhafaza için. Bu durumda adam eğer duyduysa senin onu ifbet ettiğini gidip ne yapacaksın? Kardeşim ben seni ifbet ettim. Şimdi pişman oldum. Sen bana hakkını helal O da bu sefer kayaysan, çatarsın kayaya da adam da der sana e, ne dedin bakalım düşünelim kıymet. ne dedin de bakalım ben helal edeyim mi etmeyeyim mi şimdi ulan buna şimdi ne soruyorsun ne dediğini derse ne dediğini boğman lazım şimdi ya. <gülüyor> öyle mi uğraşacaksın ya? de ki, helal ettim tamam affettim Allah'ın da beni affetsin de ki çekip git ya. şimdi benim bu cemaatin içerisinde bizim sohbetimize gelen bizim aleyhimize konuşan da o mesela Musa dedi ki Ya Rabbi dedi, şu millet benim aleyhime konuşuyor, şunların ağzını bağlasana dedi. Mevla buydu ki benim aleyhime konuşuyorlar, bir şey yapmıyorum onlara da dedi, sana ne oluyor? Şimdi cemaat, hocayı dinliyor, sonra çık çıkıyor, bu da bu hocada şöyle adam, böyle adam diyen çıkar. Geliyor şimdi, cevaptan, erkeklerden, kadınlardan, hoca bende ne var? Ben anlamadım, seni gıybet ettim, bana hakkını helal et. Hemen diyorum ki helal olsun kardeşim. E ne dedin dersen iş karışır orada ya ne lüzum var ne dedin ne demedin helal ettim diyeceksin karıştırmağa lüzum yok ee ben helal edeyim de hoca bir de akıbet etsin yahu öyle demesin sen takınıklık iyi değil ahirette direk senede gitmek var bir de onunla bunla uğraşmak var şimdi hadse falan gidiyoruz işte bazı zenginler 5-10 bavul dolduruyor fakir garibanlar da zorla gitmiş da bir şey alamıyor bir hurma bir zemzem eli cebbi boş ot bavullar kamyona yüklenirken tabi bayağı görülüyor yani kim çok almış kim azalmış uçağa bir gidiyor ya ne zaman efendim o ben bir şey alamadım diye üzülenler o bavulları dolu olanların gümrükte takıldığını görünce ulan diyor ne rahatmış eli kolu burada sallayarak geçmek ya buradan şimdi küçük çoğun şey Efendim çıvam kavurma, dolma doldurmuş hacca gidiyor. Ulan bu alek kıtlık mı var ya? Ne götürür? Arap da alıyor oradan efendim. Dolmanın içine demiri sokuyor. Turşunun içine bilmem neyi sokuyor. Hepsini katıyor birbirine. Arıyor ya göğe. Döküyor hepsini birden. Ondan sonra hadi bakalım boşuna. Yani gümrükte yükü olan takılıyor demek istiyorum. Şimdi ben cennete gireceğim direkt diyelim değil mi? Bir de bana dediler ki dur ne var? Felanca ile takıntım var. Aman ne yüzünü göreyim ya? Keşke cennete gideyim de o helal olsun demek lazım ama o burada oluyor burada helal etmedi mağfirette uğraşıyor sonra sen çok mu bir adamsın yani efendim onu hakkını helal etmedi sana da aklını helal etmezlerse ne yapacaksın Sen hiç kimsenin hakkın yok mu onun için affetmekte fayda var helal etmekte fayda var bu ne zamandır? adam senin onu gıybet ettiğini duyduysa duymadıysa gidip de söylenmez mesela sen Elifin arayla konuştun o da duymadı sen git ona de ki, ya ben seni çok aleyh ile konuştum bana hakkını helal et erin mi de şimdi bu sefer bir şey yokken efendim işkillendiriyorsun adam dedi ki ne konuştun benim aleyhime yani bunu açma ne diyor e ne yapayım efendim kul hakkına girdik şimdi o zaman şöyle yapacaksın hadis-i şerifte diyor Allahümme gfirli ve limen ıhtepru Ya Rabbi beni de affet hıybet ettiğim adamı da affet diyeceksin kadınsa kadını cemaatsa onları diyeceksin hem kendi affını isteyeceksin, hem kıybet ettiklerinin affını isteyeceksin, bu şekilde Mevla affetmesi umulur. Yani Rabbimiz buyuruyor ki, bir insanın aleyhine konuşursan, ona dua etmedikçe seni de affetmem. Ona dua edeceksin, onu. Bu sefer herifin tepkan damarına bak, yahu diyorum, ben onun zaten düşmanı imana bir de duam edeceğim. E dua etmeyeceksen kıybet de et, değil mi? İbnise dönme, İbnise! İblis ne yaptı? Musa Aleyhisselam turdağına çıkarken yoluna çıktı. Dedi ki ya Musa Allah aramız çok açık senelerdir. Binlerce senedir dedi ya. Dayanamıyorum artık bu muhalefet aradan kalksın. Ne olur aramızı bu? Musa Aleyhisselam dedi ki çok memnun olurum dedi bu işi. Eğer seninle Mevla'nın arasını bulursam dedi bütün ümmet kıyamete kadar kurtulur. Ben de çok büyük bir hayır yapmış olum. Mevla'ya arz ettik. Ya sana malumdur İblis pişmandır, perişandır yani. Bu kadar senelerdir muhalefette kaldı, lanete uğradı, çaresi var mıydı? Buz-ı Azyandı bekliyor ki Mevla çok zor bir şey söyler yani bunu affetmez bu çünkü bu kadar iş fitne yapmış, millet bir cehenneme yaptı. Mevla dedi çok kolay dedi, gitsin Adem'in mezarına secde etsin. Mevla da nasıl biliyor damarını değil mi? <gülüyor> gitsin Adem'in mezarına secde etsin dedi, kabul et, kabulümdür. Musa acan bayıldı ya bu kadar ucuza mal olacak he İblis böyle var mı bir müjde dedi Büyük müjde var nasıl Adem babamızın kabrine bir secde şey yapsan dedi Mevla. Hani baştan secde etmedi ya Bir şey de yapsan dedi bu işi Mevla siliyor Bir düşün yahu dedi Dirisine secde etmediğimin dedi önüsüne mi secde edeceksin Aaa <Gülüyor> İblis gibi de Ben öyle dua eder miyim zaten ben öyle sevmiyorum. sevmiyorum yani Dua etmeyeceksem de kıymette etme işte Mevla o zaman dedi mecbur dua yapacaksın ya var cana Burada Hazreti Halid Gülcenahan Şam-ı Şerif'te yatıyor. Maadattır aslında. Nakşî tarikatimizin Halidi kolunun reisidir o. Hazreti Osman Efendi'nin torunlarından büyük velidir. Onun kardeşi de halifesi abisi Yeni Şam-ı Şerif müftüsü idi. Onun bir El-Cülbatım Halidiye isimli eseri bize geldi Maraş'tan. Fotokopi yaptık bunu Arapça. O eserde rastladım. Yakın tarihte çok hoşuma gitti. Gerçi hadis görmüştüm ama o özelliğini duymamıştım. Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki Her kim, her gün he? Allah'ın magfirli velil müminine vel mümülat Ya Rabbi beni de inanan bütün erkek ve kadınları da affet diye dua ederse Hülhü tabili kulli müminil hasene Her imanlının, her müminin sayısınca ona sevap yazılır şimdi dikkat edin her mümin diyor adem babamızdan tut son insana kadar ne kadar inanan varsa ve bunun içerisinde cinler de girer insan demiyor cinlerin de müminleri girer bütün iki bin peygamber ve ümmetlerinde ne kadar mümin var e şimdi dünyada bir buçuk milyar var bunun kim bilir kabirden akada kadar var bu kıyamete kadar ne kadar gelin her inananın sayısında yani cinleri de katarsam o zaman belki trilyonlara ulaşacak milyarlarca diyelim sevabı oturduğu yerde Niçin? Mevla bütün ümmete dua etmemizi seviyor. Bu hadis-i şeriften tabi çıkarılmış. Hz. Halid ee, orada buyuruyor ki şu duayı her gün efendim, 27 kere okuyacak. Yalnız burada ana baba hakkından da kurtuluşa vesile var. رَبِّغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَلْمُؤْمِنَٓينَ 27 kere bunu her gün okuyan için diyor. Dedikodu ve gıybet günahına bir numara silgi çeker. Yani biz, ben şahsen bundan muzlarım. Muzlarım Siz de herhalde şikayetçisiniz bu gıybetten değil mi? Hepinizde bu dert var değil mi? Bak ben de birkaç hastalık var. Şekerim 300 yüzdü mesela. Şimdi bugün 300 bugün. Ama ben şekerden çok bu gıybetten kurtulsam isterim. Neden? Çünkü şeker bana belki de Allah Belki değil. Mutlaka ki rahmetidir. Bana onu iyilik ettiği için verdi, acı da verdi. Vardır onda bir hikmeti. Ama bu kıymet belası benim başımı yer. Onun için insan en büyük derdi bu günahlarını bilecek. Varsa derdi günahlarımda Hani İbni Mesud Hazretleri vefat ederken Hazreti Osman yalan ziyarete geldi de ne dedi? Neden şikayetim var, neden ağrıyor dedi? Günahlarımdan şikayetim var dedi. İşte bizim şikayetimiz günahlarımızdan olmadı. bir dakika abis deyim de adam diyor vaktim yok ya yani vallahi biz cehenneme odun olmaklık bir halimiz var ya hem günahı yapasın hem abis de ona da vaktim yok film seyredeceğim iyi o zaman ya cehenneme kadar yolum var daha sana ne yapalım ya istiğfar etme o günahlardan git ya Allah'tan mağfiret dileyelim bak Mevlana vur huvibeti yapmayın peşinden ben yine tövbelerinizi kabul ederim sen acırın yine bir çıkar kapısı yaladım yoksa Bizi helak etse ne yapacağız? Bu bir. Kaç madde var dedik? İkincisi nedir? el iştinâb u Maskaralıktan sakınmak. Yani kimseyle dalga geçmemek. Bu da bizde biraz sakatlık var. Hemen el işareti, göz işareti, kaş işareti. Birbirine böyle bir şeyler yapıyoruz. Bak, akısı herif bilmem ne adam. Demeyelim. Kimseyi hakiri görmeyelim. Rabbeniz <gülüyor> bu ile sa'idun billah. Ya ayyuhallazina amanu la tasghar qawmin min qawmin 'asha an yakunu ghayran minhum. Sakin bir millet bir erkek cemaati diğer erkek cemaatiyle alay etmesin. Belki de o alay edilenler Allah indinde alay edenlerden hayırlıdır. Ne biliyorlar? Adamla alay ediyorsun. Belki adam Allah indinde senden üstündür. Nasıl alay ediyorsun? Ya bir terazi olmayacak mısın? O adam üstüne çıkırsan cehennemin dibindesin Ebu Cehiller, Ebu Hureyli ile alay ediyordu. Ebu Lebler, Bilal Habeşilerle, Suheplerle, Ammarlarla, Habbalarla, Fukaray Muhadirinle alay ediyorlar. Ebu Hureyli gelirken yedi yumruğular, krallar geliyor diyorlardı. Yani açlıktan ağızları kokuyor garibanların diye. Krallar geliyor diyorlardı. Ama Allah onları dünyada da vali etti, ahirette de kral etti. Ebu Cehillerden Allah'ı gitti, cehennemin dibine gitti. Sen alay ediyorsun ondan ama o Allah yine senden çok hayırlıdır. Onun için bilemeyiz. Adamı şimdi kötü görürsün ama bir de bakarsan ki o adam yarın sonunda seni beni geçti. Nice eşkıyalar sonunda evriye almadım. E nice evriye Allah sonunda eşkıya almadım. Ben neyime güveneyim de seni beğenmeyeyim? E sen yarın iman ettin, ibadet ettin, zikrettin. Ben yarın küfre döndüm, Allah'ın muhafaza eşkıya döndüm, kumara döndüm. Olamaz mı? E Neyimize güveniyoruz da milleti hakaret ediyor? <gülüyor> Değil insana hayvana bile hakaret tahkir yapmaması. Büyüklerden birisi çok büyüklerden ama ismini söylemeyeyim ayıp olmasın diye köpeğin birisi dedi ilk yakabet dedi pis hayvan çekildi köpeği kovarken Rabbimiz tarafından ona ne buyuruldu? Sen ondan hayırlı mısın? Ondan sonra ömrü boyu ağladı bu söze ya! ya. ya. Evliyalardan birisi bir yama gördü de çöplükte atılmış yamayı almak caizdir, sahibi atmış olur, o çalmaya bencemez. Bir de köpek orada kemik efendim yalıyor, Şimdi o yanaşacak ki yamayı alsın, köpek de zannediyor ki kemiğini alacak diye hırlıyor ona böyle. O mübarek de demerek kışt, kışt, kışt. ya yani ne diyor, bana bak dedi köpek. ne hırlıyorsun dedi ben. ne senin benden hayırlı olduğun belli, ne benim senden hayırlı olduğum belli. Görüyor musun? Enbiya böyle konuşur. Eğer dedim ben Sırat köprüsünü geçip cennete girersem o zaman senden hayırlı olduğum çıkacak meydana. Çünkü cennete giren toprak olandan eftaldır. Ama ben Sırattan aşağı cehenneme yuvarlanırsam senin üstünlüğün çıkacak meydana. Neden? Toprak olan cehenneme girenden iyidir. E niçin kafirler helalet dediği kışkırtı ama keşke ben de toprak olaydım diyecek. İnsan olduğunda neye yaradı yani? Köpeği beğenmiyorsun. Abe derse solucanı, yılanı beğenmiyorsun. Sümüklü böceği beğenmiyorsun. Eğer iyi imanını kurtaramadan ahirete gidersen cehenneme. Diyeceksin ya Rabb'i keşke dünyada hayvan olsaydım da şimdi toprak olsaydım da cehenneme bilmezeydim de yok olsaydım diyeceksin. Ondurca hakaret yapmayalım, tahkir yapmayalım. <gülüyor> Mevla bize ver, ne verdiyse o verdi. Bizde bir şey yok arkadaşlar. Bu Yezîd el-Bestâmi, Sultan-ül Arifî bilenlerin padişahıdır, evliyanın sultanıdır o. Bir köpekle karşılaştı da ne dedi yanmakilere biliyor musun? Bu köpek bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki ey beyazıt dedi, evliyanın reisi oldun diye ne kadarıyorsun dedi. Seni o makama çıkaran beni de bu kıvağa soktu dedi. Yani büyük söz. Ne demek istedi o köpek doğru söyledi Sipariş üzerine mi ben köpek oldum demek istedi? Merhabele böyle halka inince. Her şeyi Mevla güzel etti. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Ne diyor mektubattan? وَمَا مِنْ تَب۪يهِنْ لَيْسَ ف۪يهِ مَلٰهَتُونَ هَلَمْ تَرَسِنَّ الزَنْجِ كَشْتِهَنْ لِفِ الدُّٰلْيَ Hiçbir çirkin yok şu anda bir güzellik bulunmasın. Çip siyah zencinin dişlerini görmüyor musun? Karanlıkta yıldız gibi parlıyor. Rasulullah Efendimiz'e sahibiyle bir yerden giderken bir leş gördüler. Herkes vurduru tıkadı, kaçan kaçana tiksindiler, leş kokuyor. Rasulullah Efendimiz ne vurdu? Dişleri de ne güzelmiş. Dişleri çıkmış ya dışarı. Demek ki her çirkinde bir güzellik aranırsa bulunuyor. oluyor. Ama bu demek değil ki sarhoşu, ayyaşı, esrarkeşi, eroymanı da güzel gör. Ama onun kötü görülecek yönü varsa fiilidir. İçki içmesidir, kumar oynamasıdır. Şahsı değildir. İnsanların şahsına adalet yapmayalım. Vasfına yapalım. Yaptığı kötü işe kızalım. Yaptığı işin kötülüğünü belirtelim. Yoksa adamın seni içersin. Sen de öyle bir nefis var ki Allah seni sana bıraksa ondan beter olur. Ben alberiyu nefsi Yusuf Ali selen bile nefsi bitemezce çıkaramam inen nefselem maaretümüstü yani nefsi huju kötülü emredir illallah maarhiyallah Allah'ın acıdıkları müstesna dolayısıyla iyi yoldaysak Rabbimizin acımasını eseridir bizim iyiliğimizden değiller demiş derhal gireriz minallah bu fazluk edem Allah'tan gelip onun için haskaralık etmeyelim he Allah etmeyelim dalga etmeyelim hakaret etmeyelim efendim kaç göz işaret etmeyelim kimseler karşısında. Böyle anişahım inişah kadınlar da kadınlarla kafa bulmasın kimse kimseyle alay etmesin. Bazı insanlar saf olur, bazı uyanık olur. O uyanıklar, o saplamlar ellenir falan. Aslan yakınla gayran <gülüyor> binon. O alay edilenler alay eden kadınlardan hayırlı olabilir. <gülüyor> takva iyedir. İnna ekrametuninda Allah'tan. Allah enkinden kıymetiniz en güzeliniz, en zenginiz, en takva olanınızdır. Anlayışın. Takva katledir, haramlardan sakınma duygusudur. وَلَا تَلْمِيزُوا اَنْفُزَكُمْ Kendinizi ayıplamayın. Bir Müslümanı ayıplayan kimi ayıplamış olur? Kendisini ayıplamış olur. Çünkü müminler ne gibidir? Tek ceset gibidir. Ben şimdi elimin aleyhine konuşsam desem ki bu benim parmaklarımda çok kapadır, şöyle kötüdür bilmem nedir. E dilim konuşuyor parmağımın aleyhine. Ama aynı ceset değil midir? Kendi kendimi ayıplamış olmaz mıyım? E bir Müslümanın abretini örten, ayıbını gizleyenin Allah kıyamet günü bütün ayıplarını örtecek miydir Resulullah Efendimiz? Bir da duyulsun yayılsın isteyen Allah kıyamet günü bütün ayıplarını dost düşman huzurunda açacaktır buyur Resulullah Efendimiz. Ne lüzum var bu rezil ya kendimizi perişan edelim. Müslümanların ahiretlerini örterim. He? Araştırmayalım, karıştırmayalım. Nesi var ne şey yok ortaya dökmeyelim. Yani ahirette rezil olmak vardır. Hadesi evde buyur bir Müslüman bir günahtan tevbe eder de başka bir Müslüman da onu ayıplarsa men ayyera gav bidev min fattâ ve minûr lem yerum yani adam şimdi namaza başlamış belki sokağa bırakmış onu öbürü ne diyor ki sen onun o durumuna bakma diyor sicili bozuk onun diyor evvelki eski kulaak kesiklerden falan el ne karıştırıyorsun eski dostça yanım ya et taibü habibullah Tevbe eden Allah'ın sevgilisi olur et taibü mineddem kemel lazembele günahdan döneliş günah yok gibi efendim ona bir soru işareti koy açık kapı bırak diyor bu lafların ne manası var Rabbisi kabul etmişse sen kim oluyorsun da adamı kabul etmeyeceksin aleyhine konuşuyorsun ya? He? onun <gülüyor> için arkadaşlar bu hadis-i bak bir Müslümanı tevbe ettiği günahtan dolayı ayıplayan kendisi o günahı yapmadan ölmeyecektir zinası mı içkisi mi kumarı mı esrarı mı hangi kötü yolunda sebep tevbe eden bir Müslümanı tenkit edersen sen de o günaha düşmeden ölmeyeceksin ben kaç duruyorum. Böyle sonradan efendim dönenden aleyhinde konuşup da kendisi de bozulanları gör. E bu hadis-i serife çarpı oldular. Rabbim muhafaza etsin abi, abi. Kendi ayıbını ara. Vela <gülüyor> cenâbe zûbil el-kâb Lakaplar takışmayın. Ama sevilen lakat, Mesela bana cübbeli diyorsunuz. Ben bundan razıyım. Neden? E cübbe iyi bir şeydir. Cübbeli, varlı. Bunlar çarşaflı kötü bir şey değil yani. Değil. İslam nişanlarını temsildir. Ben çocukken cübbe giymişim dört yaşımda da o zaman yoktu böyle çocuk da tek ben görülüyordu. Herkes öyle dedim. bana. Kaldı o. Şimdi ben Ahmet desen kimse bilmez. Yüppeli de desen lakab tanınıyor. Güzel. Peygamberlerin de lakapları vardı. Nisa İslam'ın lakabı Mesih mesela. Çok. E dolayısıyla bu oldu. Ama sen kalbı benimle istemediyorum. Ayı Mehmet. Sürükü seyir. Ya ne oluyor böyle? Yani? <gülüyor> Adam bundan razı değil ki. Böyle lakap takıyorlar ha. Bize rismül füsûkü badel iman. Bu iman Bu çıkmasın çıkması ne, ne kadar çirkindir Allah'ım? وَمَلَّمْ <tövbe> لَكُ فَوْلَٓا كُمُزْ ظَالِمُونَ etmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Dönün Allah'ım! Bak, şumbha rekan Şaban-ı Şerif ayı neye benzetildi? Berat gecesindeki derste külliyelerle konuşuldu. He? İnsanın üç tane günü vardır dedik değil mi? Dünü, bugünü, yarını. Üç aylar da aynıdır. He? Bir var, dünkü gün neydi? Ecel, geçmiş. Yani onun bir dolmuş. Geri getiremeyiz. Bugünkü gün neydi? Amen Yani bir şeyler yapabilme fırsatımız var. Yarınki gün neydi? Emel. Ne demek? Ulaşacak mıyız? Belli değil. recep bir şerif, geçti. Ramazan-ı şerif gelecek ama biz ona yetişecek miyiz? Bu Şafak-ı Şerif, Resulullah'ın sevdiği ay. Benim ayımdır bu Bunlar eğer de tevbeler edelim ki Ramazan-ı şerifte mağfiretimizi alalım arkadaşlar. Yoksa helak olmuşuz. Bak, kaldı şurada on gün. 10 gün. Rasulullah Efendimiz hutbeye çıktı da üç basamakta hutbesine her basamakta amin dedi. Hakim dümahat etti hadis herifte. Sahabe-i sorular. Ya Rasulullah hiç yapmadığın bir iş ettin. 3 basamakta da amin dedin. Biz anlamadık. Ne dua ettin ne amin dedin hutbede. Ne buyurdu? Ben hutbeye çıktım. Birinci basamakımı atarken cibriyle emin geldim ona. Ne dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ramazan-ı şerife yetişip de günahlarını affettiremeyen kahrolsun. Yani Allah'ın öyle bir mağfireti geliyor ki, Şehr-i geliyor ki, Ramazan'da daha olmadın mı? Daha helak olmuşsun ya. E şimdi tevbe etmezsen Ramazan'dan, yani freni şimdiden sıkacaksın ki o zamana kadar günahları bırakabilirsin. Ramazan içinde de aynı günahlarla girersek nasıl tevbe nasip olsun? hadis-i oldu. cuma günü nasıl geçerse bütün günler öyle geçer ramazan nasıl geçerse bütün sene öyle geçer eğer ki ramazan-i şerifte bir bırakabilirsek bütün sene inşallah 11 ay ona tabi olacak kurtulacağız ikinci o sabah da Niyamin. dedim cibril emin buyurdu ki ana babasının ikisine veya birine kavuşup da hayır dualarını alamadan ölen cennete giremeyen helak olsun e çünkü ana baba o kadar çocuğunu sever dualıdır ki değil mi? hiç iyilik etmedin hiç dualarını almadın demek. Üçüncü basalataya vurdu Ve üdemen yukirti a'in devfetilu salli aleyk Senin ismin yanında okunup da sana sallatu selam okumayan da helak olsun Allahümme salli aleyhi ve sellem ve haket faalâ adem Bu, e, sallaf ad-i şerif ve bu e, mübarek haydi ve ı şerif yani salavati şerife ayıdır, inşallah ihmal etmeyelim Tevbeye gayret edelim bu aylar tam tevbe mevsibi Vett-ealit Üçüncüsü Suizandan sakınmak Suizan ne demek? kötü düşünceler. Mevlana buyuruyor. Ya elledin amen yecibu kathiran min zann. Kullarım birçok zanlardan, tahminlerden, düşüncelerden sakının. İnne ba'dallizm zannın çoğu günahtır. Ne demek bu? Şimdi adam durup planı geldi. Ben zannediyorum ki bu adam beni sevmiyor. Ya adam diyor seni seviyorum o değil. Ya ben benim zannım boş çıkmaz. ''Ne boş çıkmaz. Sen de de bambaşka tam çıkıyor. <gülüyor> İfadeye bak, amele bak, harekete bak, tahminle iş yapma Ben zannediyorum ki bu adam efendim hırsızlık yapıyor <gülüyor> Bak Yani hiç aslı aslı olmayan işleri zanla tahminle garanti gibi konuşuyoruz ha garanti Yani bunlar büyük günahlardır Kimse hakkında kötü düşünecek Hüsnü zanla memuruz Müslüman nedir? Hüsnü zanla mükemmel Yani kullar hakkında iyi düşüneceğiz ya He? öyle arkadaşlar adamın elinde mesela şişe var e diyelim ki adam içki şişesinden gidiyor misal e şimdi tabi burada e, kimisi de ulan sarhoşa bak öyle ama elif düz gidiyor yamulmamış yani sarhoş gözükmüyor e şimdi buna sarhoş demenin manası yok. ne dersin belki o şişenin içinde başka bir şey vardır ne üzüm var şimdi yani hemen sarhoş değil mi mesela bazı kere oluyor efendim çarşıda pazarda bir kadın görüyor efendim Hemen, ya işte bunun şu kadının şurası gözü, ya ne biliyorsun gözü, belki efendim et rengi elbise giymiştir. Efendim, Elbisesi o renktir, yok efendim gözüktü. Yani, şu zanneden, kötü düşüncelerden sakınalım arkadaşlar. İyi düşünce buna acan edelim, Mevla böyle buyuruyor. Dördüncüsü, nâmehreve bakmama. Bunu geçen sohbetlerde de konuştuk. Resulallah'ın doğduğu yabancı bir kadına şehvetle bakanın, Hop bevi ay ne ilan kıyamın Kıyamet gününde iki gözüne eritilmiş tunç dökülecek. Kıp kızın yüzü anıyla düzlenecek böyle gözleri. Yani. Allah muhafaza olsun. Her gün var beş paralık içerine için bir bak dicimse bakma lan artar daha beter. Bakmazsan adam yani bir yere varamaz. Onun için hiç bakmasan daha iyidir. Neden? Yani bakmak dünyada da ker getirmez, ahirette de ker getirmez. Daha beter sana zarar getirir. Beşincisi sıt doğru konuşma. Evet hiç yalan konuşmamak. Bu da büyük bir afet, bu da büyük bir bela. Resulullah ben durdum mümin zina eder mi? Eder. Günahsız olmaz kul. Edebilir bir Müslüman zinaya düşebilir. Gavur konusu şimdi? Evet mümin hırsızlık eder. Etmez etmemelidir ama e, düşebilir canım. Ha. Ama mü'min her günahı yapar da el mü'minu la yekvir mü'min yalan söylemez bu yalan yani imanı en çok zedeleyen bir haram ve günah büyük bir tehlike yaptığım yani cümlemizi muhafaza için doğru konuşmak insana sadakat yakışır görse de ikrah doğruların yardımcısıdır havraca allah Celle'de. ne kadar zor durumda da olsa doğruyu konuşmakta mutlaka fayda var altıncısı gelecek ki kendini beğenmeyecek. Yani namaz kıldın, oruç tuttun, girmediğin ne iyilik yaptın kimdendir? Mevla'nın teveccühündür. O muvaffak etmeseydin biz şimdi burada mıydık? Kim bilir biz hangi meyhanedeydik? Ama Allah bizi buraya yolladı. Bu iyilik kimden Mevla'dan. Bizde bir şey Yok. kendini beğenmekten sakınma. Yedincisi malını hak yola infak edip batıla harcamama yani bu da çok mühim bir mesele insan parasını muhafaza edecek, sıhhatini muhafaza ettiği gibi sen kalkıp efendim hiçkiye kumara, faize arkadaşlar bu yalan dolan yazan şeriat ve sünnetin aleyhine yazan çizen, kastelere verilen de buraya girer mi? en başta girer peki bu Şarkı türkü, film tiyatro seyrettiren televizyonlara, ceryan parası buna girer mi? Girer. Malını nereye vermeyeceksin? Boş yere, batıl yere harcamayacaksın. Ya hak yolda harcayacaksın. ya dünyana yarayacak, ya ahiretine yarayacaksın. İkisine yaramayan işten sakınacaksın, buna da dikkat edeceksin. Sekizincisi, nefsi için yükseklik ve kibir talep etmeyeceksin. Yani ben üstün olayım, şu makama çıkayım, şöyle büyük adam olayım. مبلع لبولا السعيد بالله تل Hatta Hazreti Ali Efendimiz bu ayetin tefsirinde buyuruyor. Bir insan düşünde ki benim ayakkabımın bağı felancanın ayakkabısının bağından daha iyi olsun. O da bu ayete girer. Yükseklik taslamış olur. Ama hocam ben iyi ayakkabı giymeyecek miyim? iyi kumaş dikemeyecek mi? Resulullah benimle sordular ya Resulallah ben mesela güzel elbise giymek isterim, kıymetli bir şey almak isterim, bu kibir midir? Buyurdu ki ''İnnallâhı cemilü yuhubkul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Bu kibir değildir. İnsan parasına, durumuna, imkanına görecek zekatını, sadakasını verdikten sonra kendine de harcayabilir. ''İnnallâhı yuhubben yara zeral ni'meti alâ abdi. Allah bir kuluna yaptığı iyiliğin eserini o kulun üzerinde görmek sever. Yani bir iyilik yaptıysa Mevla, sana verdiyse benim o seni görmek ister şimdi arkadaşlar Allah güzeldir, güzeli sever ancak kibir nedir ve <gülüyor> hakkı <gülüyor> hakkı kabul etmemek bile insanları hafir görmek yani sen iyi elbise giydin kibir değil ama düşünsen ki aklından geçirsen ki felan kimden iyi olsun da ona hava atabilir o zaman işte kibire girdi. Beş vakit namazı muhafaza, efendiler bu zaten dinin direği, salatü imadü'l-din, muhafaza deyince nereye giriyor? Abdestinden, taaretinden, guslünden, dışındaki şartlar, içindeki şartlar, efendim vakti vaktinde eda, cemaatle kılmak, kadili erkanla kılmak, huzur üzere kılmak vesaire. Bütün şartlarım üzere namazı muhafaza. Mevla namaz hakkında ''Vellezînum a'lâ solevâdî mühâfidûn'' dostlarını beyan ederken onlar namazlarını muhafaza ederler. Yani gözlerinin bebeği gibi namazı saklarlar ve korunlar. hadis ne buyuruyor? Bir kul namazını muhafaza eder, yavaş yavaş, tadil erkan üzere, hücudan kalktığımı dimdik durur. Allahumme Rabbena ailegram diyecek kadar hareketsiz bekler iki şeydanesinden hat oturur. Beni güzeldir doğrudur hareketsiz günet bulur. Bu şekilde vakti vaktinde cemaatle farzları eda ederse o namaz tabi huzuru katle şarttır. Mevla'dan gaybını düşünmeyecek. Nerede bizde örneği. Tam Mevla'ya gönlünü bağlayacak. Kulla Rabbi şarasından namazda 70 bin perde kalkıyor. Mevla kulunun Mevla kulunun yüzüne doğru tutuyor. Mekandan münezze oldu. Başının tepesine daha birinci kat cevağından nur yağdırıyor. Hep bunları böyle düşünerek, muhafaza ederek kılarsa o namaz nur olur. Gök kapıları açılır, o namaz göğe kabul olur. Sahibine duacı olur. Hafize ke Allah'a Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin. Ama vaktinde kılmaz, kazaya bırakır. Tadiler kanı rahat etmez, hızlı kılar. Talim tecihleri rahat etmez. Çatmak öyle rastgele. Bu namaz hiçbir şey olur, mucib olmaz. Elcis ayaksız kalır, gök kapıları açılmaz. Cenaya kabul olmaz. O zaman vay yak Allah'ım ki ma zayi Basar sahibine beddua et. Sen beni zayi ettin. Allah da seni perişan et. Biz namazın ve duasını almayalım. Namazımızı göz bebeği gibi koruyalım. Böyle muhafaza edelim inşallah. O <gülüyor> onuncusu, Ehli Sünnet vel Cemaat üzere istikamet. Biliyorsunuz Rasûlullah Efendimiz buyurdu, Ümmetim, mesedefterim, ümmetim, selâhîn ve sebîîn'e firka 73 fırkaya ayrılacak. Hangi ümmet? Burada Amerikan Rusça gibi kafirler dahil değil. Kıbleye dönenler, hacca gidenler 73 fırkadır. Küllûn fil hâliye ilâ vâhîn Hepsi cehennemdedir, bir tanesi kursulacak. Firkayı nâciye dediğimiz, قِيْلَ وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ Hangisidir onlar sorulduğunda? Hûmü'l-ledîl âlâman aleyhisselâm. Bugün ben ve ashabımın yolu üzere devam edenler, işte ehli sünnet vel cemaat budur. Şia mezhebi, Mu'tezile mezhebi, Cemriye mezhebi, Mürciye mezhebi, 72 fırka hepsi de aralarında ayrılmış kaç parçaya? Bunlar helakdadır, cehennemdedir. İtikatlarının pisliği kadar cehennemde yanacaklar. Sonunda cehennede imanlarını kurtardılarsa çıkabilecekler. İmanlarını kurtaramadılarsa hiç çıkamayacaklar. Şimdi iman Rabbani Hazretleri sonunda buyuruyor ki bu mektubu yazdı insana. Kardeşim diyor bütün günahlardan tevbe edebilirsen, bütün haramlardan vazgeçebilirsen ne büyük nimettir. En büyük devlet. Yok Hepsini birden bırakamıyorsan Denmez ki sana Madem ki sen bu günahı yapıyorsun öbürünü de bırakma Böyle denmez Ya kaç tanesini bırakabiliyorsan o kadarını şu anda terk etme bak Aslında hepsini birden bırak deriz ama Oldu ki alışkanlıkların var bazı hemen bırakamıyorsun o zaman bir kısmından da tevbe etsen yine ganimet bin neden onun bereketiyle inşallah öbürlerine de sirahat öbür günahlardan da vazgeçersin inşallah şimdi adam mesela namaza başlamış bir yandan da hırsızlıdır sen şimdi demeyeceksin ona ki senin namazın kabul değil hiç kılma demeyeceksin Rasulullah Efendimiz'e ne dediler? Falan adam hem namaz kılıyor hem yapıyor. Rasulullah Efendimiz'e ne vurdu inna salate ve setenâ. O namaza devam etsin, yakında namaz onu kurtarın. Hakikaten adam tevbe Dolayısıyla yani bir kadın mesela başı açık geliyor, oruç tutuyor. Senin başın açık geliyorsun, orucun da kabul değil, hiç oruç tutma, denmez. Anladın Ondan sonra efendim, adam namaz kılıyor, faiz. E sen faizcisin zaten, namazın da kabul değil, hiç şeyde yapma boşuna, denmez adamın bir günahı var, gitmesen boşuna hacca, denmez yani ne kadar koparabilsen kar ne kadar emir tutabiliyorsan, ne kadar haramdan kaçabiliyorsan yapsın ki onların bereketiyle ömürlerine de muvaffak olur inşallah ümidiyle çünkü مَا لَا يُطْرَكُ la لَا يُطْرَكُ bir şeyin tamamına ulaşamazsan tamamı terk edilir mi? açlıktan öleceksin he? var efendim bir tane ekmek bir tane ekmeği yersin belki ama sana veriyorlar bir dilim ekmek ya sen dedin ha bir, bir tanesini vermiyorsanız bir dilimi de lazım değil denmez ya ne kadar verirseniz değil mi bir yudum olsun karnıma bir şey girsin yani bu da aynı meseledir ne kadar yapabilirsek yapalım ama anlamaya çalışalım İmam Rabbani Hazretleri'nin şu duasıyla son bulalım <gülüyor> Ey Allah'ım bizi razı olduğun amellere muvaffak eyle ve عَلٰى دِينِ كِوَ عَلٰى Müslüman gönderilenlerin efendisi Muhammed Mustafa hürmetine Ali ve min o sadevat af tabiha min istimal ikmal. Amin. Subhan Rabbil Alil alimah alhamdulillah arj alamin. Salatü ve la ilahe muhammadu alil ve yedimahi. Amin. Allah minna nasibu Amin. Allah Rabbil aman Amin. Kemin alna Rabbil aman Amin nakun khayr ma'a salatkan nabiyyk Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam amin na'udhu bika min sharri masta'al nabiyyk Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam anta musta'an alaqad la uhu wa la quwwata illa billah ya'ina dhah Allahna ajirka min alkhayr kullihi 'aajili wa ajili ma'lumna min ma lam na'lam ya arhamarrahimine, arhamarrahimine, arhamarrahidin Kadın ile erkeyle, şu karda, yağmurda, çamurda, senin yolunda yürüyen ayakları cehenneme haram eyle Şuradan faghurîn zümresine ilhak ederek ihraç eyle ya, Günahlara düşmekten muhafaza eyle Amin. Geçtikten sonra şabanı şeriminle bereketlerine nail eyle Onlar-ı şerifede İslam'le, iman ve ibadet, taahhütle, sıhhat ve affeyle eyle Ya Rabbi ben Ali bizlere de gayetli yol selamet, ihsan eyle Amin. Emrelerle ve cemaatlarımız hakkında özellikle müstecap dualarla gidip dönmek nasip eyle. Hep var cemaatimize, yedi Mart gecesi böylece bizi cema'yle ya Hiçbirimiz bire vermeden, gün üzerimize kaza, bela vermeden, sıhhatü abiyetle bizi yolunda topla ya Kadir gecesinde de içtimaha muvaffak eyle. Esnafını hak eyle, mani ile rizale eyle ya Rabbi. E ya nâsın, hasta kardeşlerimize acil şifa, Amin. dua isteyen bütün hastalara, derdilere, eyle. Amin. Mostadaki Müslüman ehl-i salat, ehl sünnet orduya yardım eyle yavrum. Erhamerrahimin. Çeçenistan'daki kardeşlerimizi de nusretinle teyit eyle. Ruhun Kudüs'le destekle yavrum. Kibriyle eminle teyit eyle Tüm Bütün meşahitin ervahıyla destekle yavrum. Erhamerrahimin ve ahayrun nasirin. Ehl-i sünnet ve cemaatten hapishanelerde olanları helas eyle. Amin. Eşin kaplarında kardeşlerimizi helas eyle. Amin ehli sünnetten ehli islamdan zulme eziyete uğramış kardeşler varsa helas eyle amin. bizleri de onların derdiyle delilenmeye muvaffak eyle amin. ya rabbi dünyadan kalplerimizi soğut yalın amin hep de verağın ve takvağa bakşı ya rabbi hivetle bu iftirayı bütün haramlardan muhafaza eyle tevbeyi nasıl üzere tevbe muvaffak eyle amin. ya rabbi alemin ya gayrın nasır amin kendilerini amin, amin. amin. aile. Alınlı doğuda e, görev yapan asker, polis ve memur kardeşlerimizden ve köylerde bulunan halktan, e, eziyet içerisinde, korku içerisinde bulunan bütün ehli sünnet bel cemaat-i müminîn, müminat-ı muhafazae ile. Ölüceç bir ayi kahreyle katlele, hicanen. Yani Elisinde de uzanan elleri kır geçir yağmuru. Ya Rahman Allah, inna hayrunna aslu inna fe'l-fatih. Yaşadık bütün bu yolda devam, sebat. Son nefeslerinde iman icamını hüsnü hatime ve kelime-i şahadet Buyurun. Es-selamü aleyküm ya Rabbi. Es-selamü aleyküm Kelime-i müessere. Amin amin amin. Humme tbah ve asih. اللهم النبيle sallallahu taala ala seyidina ve ala alih ve aleyh'l